Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Mekke'nin ileri gelenleri kara kara düşünmeye başlıyorlardı. Abdülmuttalib'in torunu Safa Tepesi'nden topluma sesleniyordu. Bu noktaya kadar gelmişti. Onun iki üç yıldır çevresine insanları topladığını biliyorlardı kendisinin peygamber olduğunu söylediğini de biliyorlardı. Allahu Teala'dan ayetlerin geldiğini de duymuşlardı. Ama bunların uzun sürmeyeceğini, yaz yağmuru gibi geçip gideceğini sanıyorlardı. Ama durum sandıkları gibi olmuyordu. Onun tüm Mekkelere hitap edeceğini, bir lider konumuna yükseleceğini hiç düşünmemişlerdi. Artık bu gidişe kesin bir tavır konması gerekiyordu. Yüzyıllardır süre gelen bir hayat tarzını değiştiremezlerdi. Atalarının dinini terk edemezlerdi. Abdülmuttalib'in torunu bir davette bulunuyordu. Davet ettiği şey geneliklerinde hiç olmayan şeydi. Davet ettiği şey genelikleriyle çelişiyordu, geleneklerini yıkıyordu. Onlar putları hubble çok seviyorlardı. Onlar. Lat malat putlarını çok seviyorlardı Onlarsız hayat nasıl sürebilirdi Varlıklarını sürdüren o putlar değil miydi Abdülmuttalib'in torunu bütün putları karşısına alıyordu Putların yıkılması yok edilmesi gerektiğini söylüyordu Yüzyıllardır Mekke sakinleri putlarıyla yaşıyorlardı Şimdi bütün bunları ellerinin tersiyle iti vereceklerdi İşte buna asla müsaade etmeyeceklerdi Hayatlarına müdahale ettirmeyeceklerdi. Atalarının dinini koruyacaklardı. Abdülmuhtalib'in torunu putlara karşı bu keskin tavrını sürdürürse zaten putların hışmına uğrayacaktı. Putların lanetine maruz kalacaktı. Hübel'in kahrına uğrayacaktı. Mekke toplumunun öncüleri Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın söylediklerini makul da bulmuyorlardı. Zira o, safa tepesinden seslenirken ahiretin var olduğunu, insanın bu dünya hayatının hesabını vereceğini, her şeyden sorguya çekileceğini söylüyordu. Onlarsa bunu asla kabul edemezlerdi. Zaten hayatı ne kadar zor kazanıyorlardı. Uzak diyarlara, develerle, kervanlarla yolculuk yapıyorlardı. Yollarda baskınlara uğruyorlardı Kimi zaman canlarını bile zor kurtarıyorlardı Zaten hayat buralarda alabildiğince zordu Bir de bunun hesabını vermekte ne oluyordu? Zorun üzerine bir zorluk daha biniyordu Bunun altından kalkılır mıydı? Bunu asla kabul edemezlerdi Sonra yalan söylemeden ticaret olabilir miydi? Hile yapmadan hayatta kalınabilir miydi? Uyanık olmak ayıp mıydı? Bütün bunlardan hesap vermek vardı. İşte bunu ebediyen kabul etmeyeceklerdi. Bu olacak bir şey değildi. Sonra Abdülmuttalib'in torunu iman kardeşliği diye bir şeyden söz ediyordu. İnsanlar arasında en kuvvetli bağın iman kardeşliği olduğunu söylüyordu. Bu ne kadar gülüçtü. Mekke sakinleri en güçlü bağı kabile bağı olarak görürlerdi. Kabile bağından daha kuvvetli daha değerli bir bağ olabilir miydi insanı kabilesi korurdu kabilesi sahip çıkardı bir başkası kabilesi kadar nasıl sahip çıkabilirdi bu olası bir şey değildi sonra hoş vakit geçirmek için birini arkadan çekiştirmenin ne sakıncası olabilirdi insanı bu denli kıskıca almanın bir anlamı olabilir miydi bunlardan da hesaba çekilmek olabilir miydi Ahiret inancı asla kabul edilebilir değildi. Bu korkutmalara da pabuç bırakmayacaklardı. Kendilerince hayatlarını yaşayacaklardı. Hayatlarına hiç kimse karışamazdı. Hiç kimse sorguya çekemezdi. Aslında Abdülmuttalib'in torunu güvenilir bir nisandı. Şimdiye değin kimse ondan bir kötülük görmüş değildi. Herhangi bir yalanını da duymuş değildi. Şimdiye kadar zengin olmak istediğine dair bir şey duyulmamıştı. Hele hele lider olmak gibi en ufak bir işaret görülmüş ve duyulmuş değildi. Ama şimdi durum çok farklıydı. Gelilen nokta çok farklıydı. Bir aile insanı çevresinde topluyordu. Safa tepesinden topluma sesleniyordu. Toplumun bütün değerlerine karşı olduğunu söylüyordu. Sanki korkmuyordu. Bu denli cesareti nereden alıyordu? Aslında Mekke öncüleri ciddi anlamda çaresizdiler. Sorunu nasıl çözeceklerini bilemiyorlardı. Ancak bir yol vardı. Abdülmuttalib'in torunu Haşimoğullarını ön plana çıkarmıyordu. Daima Allah'ın birliğine vurgu yapıyordu. Tevhidi söylüyordu. Buna karşı çıkan Abdüluzza, yani Ebu Leheb yeğenine karşı amansız bir tavrı vardı Onun karşısında keskin bir kılıç gibiydi Ondan nefret ediyordu Mekke öncüleri Ebu Leheb'i kullanmak bir çözüm olabilir diyorlardı Ebu Leheb'e yeğenini boğdurabilirlerdi Aralarındaki düşmanlığı körüklemek gerekiyordu Ebu Leheb'i ve karısını çılgınlığa mahkum etmek gerekiyordu Ki onlara bir kıvılcım yetebilirdi Zira Safa Tepesi'nde Allah'tan geldiği söylenen ayetler onları deliye döndürmüştü. Gelen ayetler Tebbet Suresi'ydi. Ebu Leheb'in iki eli kurusun yok olsun. Zaten yok oldu da. Ne malı ne de kazandığı onu Allah'ın lanet ve gazabından kurtaramadı. O alevli bir ateşe girecektir. Karısı da odun hamalı olarak. Onun boynunda hurma lifinden ölürmüş bir ip bulunacak buyuruluyordu. Daha önce Ebu Leheb, yeğeninin ahiret inancını gündeme getirdiğinde şöyle meydan okuyordu. Eğer yeğenimin söylediği doğru ise, ben ahiret günü mallarım ve çocuklarımı sizin için feda ederim. Sizi azaptan kurtarırım diyordu. Gelen ayet ise ne malı ne de kazandığı, onu Allah'ın lanet ve gazabından kurtaramadı buyuruluyordu Aslında Ebu Leheb'in şahsında Şımarık ve zorba zenginlere açıkça mesajlar veriliyordu Gelen ayetler Ebu Leheb ve karısını alenen aşağılıyordu Ebu Leheb'in ateşlere yaslanacağını bildiriyordu bugüne kadar asıl ismi olan Abdül Uzza olarak çağrılırken bu süreden sonra Ebu Leheb olarak isimlendiriliyordu. Çevresi sanki bu ismuna uygun görmüş gibiydi. Ebu Leheb yani ateşin babası anlamındaydı. Artık Ebu Leheb duramıyordu. Yeğen için tuzaklar kurmalıydı. Hileler, oyunlar sergilemeliydi. Onun itibarını yok etmeliydi. Hatta mümkünse yok etmeliydi, öldürmeliydi. Ama ne yazık ki Haşim oğulları onu koruyorlardı. Hatta Mekke sakinleri içerisinde ona kol kanat olanlar vardı. Başta en etkin isimlerden Ebu Bekirdi. Ebu Bekir onun yoluna baş koymuştu. Mekke'nin en güvenli insanı, en zengin insanıydı. Yeğenine bir kötülük yapması zor görünüyordu. Ama eli kulu bağlı duramazdı. Mutlaka bir şeyler yapması gerekiyordu. Uzun uzun düşünüyor ve bir yol buluyordu. Yeğeninin iki kızı Ümmü Gülsüm ve Rukiye kendi oğullarına nişanlıydı. Oğullarını çağırıyor. Oğulları Utbe ile Uteybe'yi yanına çağırıyordu. Hemen yeğeninin kızlarının nişanlarını atmalarını istiyordu. Böylece yeğenini can evinden vuracaktı. Evlatlar babalarının canlarıydı, cananlarıydı. Evlat acısı yeryüzünün en dayanılmaz acısıydı. Ebu Cehil bunu biliyordu. Babaları anneleri rahatsız etmek isteyenler onların çocuklarını rahatsız etmeleri daha etkin olurdu. Daha dayanılmaz olurdu. Ebu Leheb oğullarına düşüncesini açıyordu. Babalarının kararını garip karşıladılar. Ama babalarını kırmak da istemiyorlardı. Uteybe babasına destek veriyordu. Nişanını bırakacağını söylüyordu. İnsanın nişanlı bırakması ve tekrar nişanlanması o toplumsal yapıda doğal bir şeydi. Ama utbe bu kararı uygulamaya yanaşmıyordu. Nişanlısına son derece bağlıydı. Gelen ayetlerde Ebu Leheb'in eşi ciddi anlamda aşağılanıyordu. Bir hamal olduğu, bir odun hamal olduğu vurgulanıyordu. Araplarda bir deyimdi odun hamalı. İnsanların aralarını açmak için Laf getirip götürene odun hamalı derlerdi. Ebu Leheb'in eşinin ismi Arva' idi. Yaygın lakabı ise Ümmü Cemil'di. Ebu Sufyan'ın kardeşiydi. Bu kadının aynı zamanda sonsuzlayın ateşte olacağını bildiriyordu ayeti kerime. Ayette bir tasvir yapılıyordu. Hayvanlar gibi boynunda urganla bir yere çekilip götürülen birisi şeklinde tasvir ediliyordu. Bütün bunlar Ümmü Cemil'i deliye çeviriyordu. İçindeki yanan düşmanlık ateşi yanar dağlara dönüşüyordu. Kucağına taşlar dolduruyordu. Peygamber Efendimizin evine koşuyordu. Rahmet elçisini taş yağmuruna tutacaktı. Başını gözünü yaracaktı. Onu kan revan içinde bırakacaktı. Ama onu evinde bulamıyordu. Koşa koşa onu arıyordu. Kabe'ye varıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'deydi. Ümmü Cemil bir ateş topu gibi geliyordu. Gözlerini kim görüyordu? Kabe'de onu aradı, aradama bulamıyordu. Öfkesinden kudurmuş gibiydi. Bu nedenle gözünün önündeki insanı dahi göremiyordu. Hırsla, hınçla evine dönüyordu. Bundan böyle Peygamber Efendimiz'e hep kötülük yapacaktı. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.